Size hayatı veren odur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vade gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda onun huzuruna götürüleceksiniz. Odur ki, yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da 7 gök halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir. Rabbin meleklere